<Gülüyor> <Gülüyor> Biz Kur'an'ı indirdik Kadir Gecesi. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Leyletul qadri hayrun min elfi Bin aydan daha hayırlıdır Kadir Gecesi. Tenezzelul Malaik.